Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Boşev 1894 baharında işlenen son derece esrarengiz bir cinayet saygıdeğer Ronald Eder'in öldürülmesi olayı bütün Londra'yı çalkalamış, sosyeteyi derinden sarsmıştı. Polis soruşturmasında ortaya çıkan birçok ayrıntı kamuoyuna açıklanmıştı ama vakanın önemi göz önüne alınarak pek çok kanıt gizli tutulmuştu. Öyle ki bu olaylar zincirinin kayıp halkalarını ancak şimdi yani yaklaşık 10 yıl sonra açıklamama izin veriliyor. İşlenen suç zaten oldukça ilgi çekiciydi ama beni asıl ilgilendiren macera dolu ömrüm boyunca yaşadığım en büyük şoklardan birini tecrübe etmeme yol açan akıl almaz devamı olmuştu. Şimdi bile aradan geçen onca zamana rağmen olanları düşünürken şaşkınlığım sürüyor. Zihnimi çaresiz bırakan o zevk dalgasını yeniden hissederken tüylerimi ürpertmeye yettiğini görerek hayrete düşüyorum. Beni olağanüstü bir adamın düşüncelerini ve eylemlerini anlattığım zamanlardan tanıyan insanlara şunu söylemek isterim ki bu bilgileri onlarla paylaşmamak benim seçimim değildi. Kendisi tarafından konulan ve ancak geçen ayın üçünde kalkan bir yasak sonucu aslında birinci vazifem olarak gördüğüm bu hikayeyi anlatmam bilinçli bir şekilde engellendi. Sherlock Holmes'la yakınlığım sonucu suç konusuna derin bir ilgi beslemeye başladığım için o ortadan kaybolduktan sonra da kamuoyuna yansıyan vakaları merakla okumaya devam ettim. Hatta sırf kendimi tatmin etmek için onun yöntemleriyle birkaç vakaya çözüm bulmak istedim. Ama ne yazık ki hiçbir zaman başarılı olamadım. Yine de şunu söylemeliyim ki aralarından hiçbiri beni Ronald Edair'in trajedisi kadar etkilememişti. Meçhul şahıs ya da şahısların kasten cinayet işlemekten hüküm giyeceklerini bildiren soruşturma raporunu okuduğumda Sherlock Holmes'ün ölümünün ne kadar büyük bir kayıp olduğunu bir kez daha anladım. Bu garip vakada özellikle onun ilgisini çekecek birçok nokta bulunuyordu. Ve Avrupa'nın bir numaralı dedektifinin deneyimli gözlemleri ve parlak zekasının polisin çalışmalarına büyük yararı dokunacağına emindim. Gün boyu süren vizitelerim sırasında meseleyi zihnimde evirip çevirdiysem de tatmin edici bir açıklama bulamadım. Zaten bilinen bir hikayeyi tekrarlamayı göze alarak, Soruşturma sonunda kamuoyunun da haberdar olduğu gerçekleri baştan anlatmak istiyorum. Saygıdeğer Ronald Adair o zamanlar Avustralya'daki kolonilerden birinin valisi olan Minot Kontu'nun ikinci oğluydu. Adeir’in annesi bir katarakt ameliyatı için Avustralya'dan dönmüş, oğlu Roland ve kızı Hilda ile birlikte park yolu 427 numarada oturmaya başlamışlardı. Bilindiği kadarıyla cemiyet içinde bir düşmanı ya da kötü bir alışkanlığı yoktu. Carstace'li bayan Edith Woodley ile nişanlanmış ama nişan karşılıklı anlaşmayla birkaç ay önce bozulmuştu. Ve bu olayın düşmanca bir takım duygular uyandırdığına dair herhangi bir belirti yoktu. Sakin ve heyecansız bir yapıya sahip olduğu için genç adamın hayatı dar ve saygıdeğer bir çevrede devam ediyordu. Buna rağmen... Bu genç ve hoş aristokrat 30 Mart 1894 gecesi saat 10 ila 11 buçuk arası garip ve beklenmedik bir şekilde ölümüyle buluştu. Ronald Eder kağıt oynamayı seven biri olarak sürekli oynuyordu ama hiçbir zaman kendisine zarar verebilecek kadar büyük bahislere girmezdi. Baldwin, Cavendish ve Bagatelle kağıt kulüplerine üyeydi. Öldüğü günün akşamı yemekten sonra Bagatelle kulübünde bir el vist oynadığı ortaya çıktı. Ayrıca öğlen vakti de aynı kulüpte oynamıştı. Birlikte oynadığı Baymori, Sir John Hardy ve Albay Mora'nın ifadelerine göre vist oynanmıştı. Ve oyun aşağı yukarı berabere bitmişti. Adair 5 sterlin kaybetmiş olabilirdi. Katiyen daha fazla değil. Onunki gibi bir servete sahip biri için bu kayıp düşünmeye bile değmezdi. Hemen hemen her gün oynardı ama dikkatli bir oyuncu olduğu için masadan çoğunlukla kazançlı kalkardı. Hatta ifadelere göre birkaç hafta önce Albay Moran'la ortak olduğu bir oyunda Godfrey Milner ve Lord Balmoral'dan 420 sterlin kazanmışlardı. Soruşturma raporunda açıklandığı kadarıyla yakın geçmişte olanlar bunlardı. Cinayet akşamı kulüpten tam saat 10'da dönmüştü. Annesi ve kız kardeşi akşamı bir akrabalarında geçiriyordu. Hizmetçi, genç adamın genellikle oturma odası olarak kullanılan ikinci kattaki bir odaya girdiğini duyduğunu belirtiyor. Beyefendi eve gelmeden önce o odadaki şömineyi yakmış ve içerisi duman altı olduğu için pencereyi biraz açmıştı. Lady Minot ve kızı saat 11.20'de eve dönene kadar odadan herhangi bir ses duyulmamıştı. Lady Minot oğluna iyi geceler dilemek için odaya girmeye çalışmışsa da kapı içeriden kilitlenmişti ve bütün vuruş ve bağırışlara rağmen içerden bir cevap gelmemiş. Hemen yardım çağrılarak kapı açılmış. Zavallı genç adam masanın yanında yerde yatarken bulunmuş. Bir tabancayla başından vurulmuştu ama odada herhangi bir silah rastlanmamıştı. Masanın üzerinde 2 adet 10 sterlinlik banknot ve çeşitli miktarlarda ayarlanmış Küçük yığınlar halinde gümüş ve altından oluşan 17 sterlin bozukluk duruyordu. Ayrıca üzerine bazı kulüp arkadaşlarının isimleri ve karşılarına sayılar yazılmış bir de kağıt parçası bulunmuştu ki bu da ölmeden önce kazandığı ve kaybettiği miktarları hesaplamaya çalıştığını gösteriyordu. Cinayet mahallinin ayrıntılı incelemesi meseleyi daha da karmaşıklaştırıyordu. İlk olarak... Genç adamın kapıyı içeriden kilitleme nedeni anlaşılamamıştı. Bunu katilin yapmış ve sonradan pencereden kaçmış olması ihtimali vardı tabii. Fakat yükseklik en az 7 metreydi ve aşağıda da çiçek açmış bir çiğdem tarhı bulunuyordu. Çiçeklerin de toprağın da üzerinde bir ezilmeye rastlanmamıştı. Ayrıca evle yol arasında dar çimenlikte dahi izi bulunmamıştı. Görünüşe göre kapıyı içeriden kilitleyen genç adamın kendisiydi. Peki o halde ölüm onu nasıl bulmuştu? Kimse o pencereye iz bırakmadan tırmanmış olamazdı. Pencereden ateş edildiği düşünülse o denli ciddi bir yaranın açılması için gerçekten olağanüstü bir atışın söz konusu olması gerekiyordu. Hem sonra park yolu hiç de ıssız bir sokak değildi. Evin 100 metre kadar ötesinde araba durağı vardı. Kimse silah sesi duymamıştı. Bunlara rağmen ortada ölü bir adam ve bir tabanca mermisi vardı. Yumuşak uçlu mermilerde görüldüğü üzere girdiği yerde dağılmış ve ani bir ölüme yol açacak kadar ciddi bir yara açmıştı. Park yolunun esrarı bu şekildeydi. Ve bu durum genç Adair'in bilinen bir düşmanı olmaması, odasından değerli herhangi bir eşya ve paranın alınmamış olması ve cinayetin nedeninin karanlıkta kalmasıyla daha da karmaşıklaşıyordu. Bütün gün bu bulguları kafamda evirip çevirdim. Hepsinin bir arada barınabildiği bir teori veya zavallı dostumun dediği gibi her araştırmanın başlangıç noktasını oluşturan geçirgen yeri bulmaya çalışıyordum. Ama itiraf etmeliyim ki fazla bir ilerleme kaydedemedim. Akşam olunca çıkıp parkta biraz dolaştım ve saat altı sularında park yolunun Oxford sokağının ucunda buldum kendimi. Kaldırımda durup bir evin penceresine pür dikkat bakan bir grup insan. Görmeye geldiğim evin yerini bana göstermiş oldum. Sivil giyimli bir dedektif olduğundan ciddi şekilde kuşkulandığım, renkli gözlüklü, uzun ve zayıf bir adam kendi teorisinden bahsediyor, kalabalık da çevresinde durmuş anlattıklarını dinliyordu. Adama mümkün olduğu kadar yaklaştım. Ama gözlemleri bana o kadar saçma geldi ki neredeyse iğrenerek geri çekildim. Öyle yaparken arkamda duran iki büklüm yaşlı bir adama çarparak elindeki kitapları yere düşürdüm. Kitaplarını toplamaya yardım ederken birinin üstünde, Ağaca tapınma kültünün kökeni başlığını gördüğümü hatırlıyorum. Adamcağızın ya işi ya da hobisi gereği nadir eserleri toplayan bir kitap kurdu olması gerektiğini düşünmüştüm. Talihsiz kaza için özür dilemeye çalıştım ama istemeden kötü davranmış olduğum bu kitapların sahibinin gözünde çok değerli nesneler olduğu açıktı. Öfkeyle bir şeyler homurdanıp topukları üstünde döndü. İki büklüm sırtı ve beyaz favorileriyle kalabalığın arasına karışıp kaybolurken arkasından baka kalmıştım. Park yolu 427 numarada yaptığım gözlemler ilgilendiğim meseleyi açık daha kavuşturmaya yetmemişti. Ev alçak bir duvar ve çitlerle yoldan ayrılmıştı ve bu engel bir buçuk kilometreden fazla değildi. Bu durumda bahçeye girmek fazla zor olmazdı ama tırmanmak için kullanılabilecek bir su borusu bile bulunmayan pencereye ulaşmak neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Eskisinden daha karışık bir zihinle Kensington'a döndüm. Çalışma odamda henüz 5 dakika bile oturmamıştım ki hizmetçim içeri girerek kapıda beni görmek isteyen biri olduğunu bildirdi. Hayretler içinde gelenin yaşlı, garip, eski kitap koleksiyoncusundan başkası olmadığını gördüm. Beyaz saçlarının çevrelediği sert, kırışık yüzü ve sağ kolunun altına sıkıştırdığı değerli kitaplarıyla karşımda duruyordu. ''Beni gördüğünüzde şaşırmışsınızdır tabii beyefendi.'' dedi garip ve cırttak bir sesle. Gerçekten de öyle olduğunu söyledim. ''Benim de bir vicdanım var. Arkanızdan yürürken tesadüfen bu eve girdiğinizi görünce içeri girip şu kibar beyi göreyim de biraz kaba davranmama rağmen kötü bir niyetim olmadığını açıklayayım ve kitaplarımı toplamama yardım ettiği için teşekkür edeyim.'' dedim. ''Hiç önemi yoktu.'' dedim. ''Peki ama beni nasıl tanıdığınızı sorabilir miyim?'' ''Ah bayım.'' Şansa bakın ki komşu sayılırız. Kuş sokağının köşesinde küçük bir kitapçı dükkanım var. Ve inanın bana sizi de orada görmek isterim. Belki siz de bir kitap koleksiyoncususunuzdur. He? Bakın yanımda İngiliz kuşları, katalus ve kutsal savaş var. Hepsi de uygun fiyata. Beş kitapla şu ikinci raftaki boşluğu kapatabilirsiniz. Bu haliyle biraz düzensiz görünüyor. Öyle değil mi? Arkamdaki dolaba bakmak için döndüm. Tekrar önüme döndüğümde Sherlock Holmes çalışma masamın öbür tarafında durmuş gülümseyerek bana bakıyordu. O anda ayağa sıçırdım. Birkaç saniye hayretle baka kaldım. Sonra da hayatımda ilk ve son kez bayıldım. Gözlerimi saran sis tabakası dağıldığında yakamın açılmış olduğunu ve dudaklarımdaki acı tattan baygınken birendiği endi içirildiğini fark ettim. Holmes elinde şişeyle sandalyeme eğilmiş bana bakıyordu. ''Sevgili Watson'' dedi o unutulmaz sesiyle. ''Sana binlerce özür borçluyum. Bu kadar etkileneceğini tahmin edemedim.'' Koluna sarıldım. ''Holmes'' diye bağırdım. ''Gerçekten sen misin? Hala yaşıyor olman mümkün mü? O korkunç uçurumdan kurtulmuş olman mümkün mü?'' ''Bir saniye'' dedi. ''Bunları konuşacak kadar iyi durumda olduğuna emin misin?'' ''Gereksiz derecedeki dramatik ortaya çıkışımla sana yeteri kadar şok yaşattım zaten.'' ''İyiyim Holmes ama inan bana hala gözlerime inanamıyorum.'' Yüce Tanrım, sen, özellikle de sen karşımda duruyorsun. Tekrar koluna sarıldım ve ceketinin altındaki ince, sinirli kolunu hissettim. Hayalet olmadığın kesin, dedim. Sevgili dostum, seni gördüğüme o kadar çok sevindim ki anlatamam. Şimdi otur ve o korkunç uçurumdan nasıl kurtulabildiğini anlat. Karşımda oturup her zamanki kayıtsız tavrıyla bir sigara yaktı. Üstünde hala kitapçının eski püskü giysileri vardı. Ama o rolün geri kalan parçaları, beyaz saçlar ve eski kitaplarla birlikte masanın üzerinde duruyordu. Her zamankinden daha zayıf görünüyor, keskin yüzünün beyazlığı son zamanlarda pek sağlıklı bir dönem geçirmediğini gösteriyordu. ''Sırtını gerebilmek öyle güzel ki Watson'' dedi. Uzun boylu birinin saatlerce kısa adam taklidi yapması hiç de kolay değil. Ama sevgili dostum yardımını istemek kabalık olmayacaksa açıklamalara başlamadan önce önümüzde çok zor ve tehlikeli bir gece olduğunu belirtmek zorundayım. Olanları bu küçük meseleyi hallettikten sonra anlatsam daha iyi olacak sanırım. Ama meraktan ölüyorum. Hemen şimdi dinlemeyi tercih ederim. Bu gece benimle gelir misin? Ne zaman ve nereyi istersen. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Gitmeden önce akşam yemeği için bir şeyler atıştırma zamanımız olacak. Pekala şu uçuruma dönelim o zaman. Evet oradan kurtulmam hiç zor olmadı çünkü düşmemiştim. Düşmemiş miydin? Doğru duydum Watson düşmedim. Ama sana bıraktığım notta kesinlikle samimiydim. Kurtuluşa giden dar yolun üstünde duran Profesör Moriarty'nin o sinsiz hülyetini gördüğümde kariyerimin sonuna geldiğimden emindim. O gri gözlerde tarif edilmez bir kararlılık hakimdi. Biraz konuştuktan sonra sana o kısa notu bırakmama izin verdi. Sigara bakamla bastonumu da bıraktıktan sonra ben önde Moriart'ı arkamda yürümeye başladık. Yolun sonuna geldiğimizde gardımı aldım. Moriart'ı silah çekmedi. Bunun yerine üstüme atılarak uzun kollarıyla boynuma yapıştı. Oyununun sonuna geldiğinin farkındaydı ve önce intikamını bir an önce almaktan başka hiçbir düşüncesi yoktu. Şelalenin ağzında boğuşmaya başladık. Ben... Barissu denen Japon güreş tekniğinden biraz anlarım. Daha önce de defalarca işime yaramış olan bir beceridir bu. Bu sayede elinden kurtuldum. O korkunç bir çığlık attı ve birkaç saniye çılgınca debelenerek elleriyle boşluğu tutunmaya çalıştı. Bütün çabalarına rağmen yine de dengesini sağlayamadı. Düşüşünü izledim. Aşağıda bir kayaya çarptı ve ardından suya düştü. Holmes'un arada sigarasından nefesler alarak yaptığı bu açıklamaları şaşkınlıkla dinliyordum. Peki ama izler diye atıldım. Kendi gözlerimle gördüm. Patikadan yukarı sadece iki iz gidiyordu ve ikisi de geri dönmüyordu. O da şöyle oldu. Profesör düştükten sonra kaderin bana bundan sonra olağanüstü bir fırsat sunamayacağını fark ettim. Ölmemi isteyen tek kişinin Moriart olmadığını biliyordum. Liderlerinin ölümüyle intikam hırslarının daha da alevleneceğinden emin olduğum en az üç kişi daha vardı. Ve hepsi de son derece tehlikeli adamlardı. Biri beni mutlaka yakalardı. Öte yandan bütün dünya benim öldüğüme inanırsa bu adamlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlardı. Ve ben de onları teker teker yok edebilir bu meseleyi hallettikten sonra da hala hayatta olduğumu açıklayabilirdim. Beyin o kadar hızlı harekete geçiyor ki sanırım bütün bunları Profesör Moriarty Reşimbach şelalesinin dibine varmadan düşünmüş olmalıyım. Neyse ayağa kalkıp arkamdaki kayalık geçidi inceledim. Benim de birkaç ay sonra okuduğum hikayende duvarın pürüzsüz olduğunu belirtmişsin. Ama bu tam olarak doğru değildi. Ayağımı koyabileceğim birkaç yer ve daha yukarıda büyükçe bir çıkıntı olduğunu gördüm. Duvar o kadar yüksekti ki tırmanmak imkansız görünüyordu. Ama ıslak fatikada iz bırakmadan yürümek de mümkün değildi. Bu durumda daha önce de yaptığım gibi çizmelerimi ters giyebilirdim tabi. Ama aynı yöne giden 3 ayak izi işin içinden hile olduğunu belli ederdi. Her şeyi gözden geçirdikten sonra tırmanmayı göze almanın en iyisi olacağına karar verdim. Bu hiç de kolay bir iş değildi Watson. Şelale altımda kükrüyordu. Pek hayalci bir insan değilimdir ama inan bana bir an için uçurumdan Moriarty'nin çığlıklarla bana seslendiğini duyar gibi oldum. En ufak bir hata sonumu getirirdi. Tutunduğum otlar pek çok kez elimde kaydı. Ayaklarımın da kayanın ıslak zemininde kaydığı oldu ve o anlarda işimin biteceğini sandım. Ama her şeye rağmen tırmanmaya devam ettim ve sonunda birkaç metre genişliğinde yumuşak yeşil yosunlarla kaplı bir çıkıntıya ulaştım. Orada görünmeden rahatça saklanabilirdim. Sen sevgili dostum Watson diğerleriyle birlikte olay yerini iyi niyetli ama yetersiz bir şekilde incelerken ben yukarıdan sizi izliyordum. Sonunda siz o kaçınılmaz ve her açıdan yanlış kararınızı verip otele dönünce ben de yalnız kaldım. Maceralarımın sonuna geldiğimi sanıyordum ki tahmin edilmedik bir olay beni başka sürprizlerin de beklediğini gösterdi. Yukarıdan düşen büyük bir kaya tam yanımdan geçerek yere, oradan da uçuruma düştü. Bir an için bunun bir kaza olduğunu düşündüm ama kafamı kaldırıp yukarı baktığımda kararan gökyüzünün önünde bir adamın kafasını gördüm. Hemen ardından bulunduğum çıkıntıya bir taş daha atıldı. Bunun açıklaması basitti tabi. Moriarty yalnız gelmemişti. Bir yandaşı ki bu yandaşın ne kadar tehlikeli biri olduğunu bir bakışta anlamıştım. Profesör bana saldırdığında onunla birlikteydi. Göremediğim bir yere gizlenmiş ve ortağının ölümüne ve benim o mücadeleden kurtuluşuma tanık olmuştu. Önce biraz beklemiş sonra tepeye çıkarak ortağının bitiremediği işi tamamlamaya karar vermişti. Olanları gözden geçirip değerlendirmem uzun sürmedi. Tepedeki o karanlık yüzü görünce bunun başka bir taşın habercisi olduğunu anladım. Patikaya ulaşmak için hızla harekete geçtim. İnan bana Watson bunu sakin kafayla asla yapamazdım. Çünkü tırmanmak inmekten yüz kat daha zordu. Ama tehlikeyi düşünmek için zamanım yoktu. Çıkıntıya tutunmuş aşağı inmeye çalışırken yanımdan bir taş daha geçti. Yolun yarısında kaydım ama Tanrı'ya şükür yara bere içinde de olsa yere inmeyi başardım. O karanlıkta dağda on millik patikayı açtım ve bir hafta sonra da kendimi Florensa'da buldum. Artık kimsenin başıma neler geldiğini bilmediğinden emindim. Güvenebileceğim tek bir insan vardı, kardeşim Mycroft. Sana bu konuda özür borçluyum Watson. Ama öldüğüme inanılması gerekiyordu ve sen bunun doğruluğunu kabullenmemiş olsaydın talihsiz sonumla ilgili o kadar inandırıcı bir hikaye anlatamazdın. Bu üç yıl içinde birçok defa sana yazma isteğiyle kalemi elime almama rağmen her seferinde bana beslediğin samimi duygular yüzünden bir hata yapıp sırrımı açığa çıkarmandan korkarak vazgeçtim. Ve yine bu sebepten bu akşam kitaplarımı düşürdüğünde de senden uzak durmam gerekiyordu. Çünkü o an için tehlike altındaydım ve herhangi bir şaşkınlık ya da duygusallık gösterseydim gerçek kişiliğime dikkat çekerek onarılması zor sonuçlara neden olabilirdin. Microsoft'a gelince ihtiyacım olan parayı bulmak için ona güvenmek zorundaydım. Londra'da işler umduğum gibi gitmedi. Moriarty çetesi davası sonunda çetenin en tehlikeli iki üyesi yani en azıllı düşmanlarım serbest kalmıştı. Bunun üzerine ben de iki yıl boyunca Tibet'te dolaştım. Lhasa'yı ziyaret ederek başlamayla zaman geçirdim. Sigerson isimli bir Norveçlinin keşifleriyle ilgili çarpıcı hikayeleri sen de duymuş olabilirsin. Ama bunların dostundan haberler olduğunu hiçbir zaman anlamadığından eminim. Neyse... Sonra İran üzerinden Mekke'ye geçtim. Ve Hartum'daki halifeye kısa ama ilginç bir ziyarette bulundum. Ve bu gezimin ayrıntılarını da Dışişleri Bakanlığı'na bildirdim. Fransa'ya dönünce güneyde Montpellier'deki bir laboratuvarda birkaç ay boyunca katran türevleri üzerinde bir araştırma yürüttüm. Bunu da bitirdikten sonra Londra'da düşmanlarımdan sadece birinin kaldığını öğrendim. Zaten yavaş yavaş geri dönmeye hazırlanıyordum ki... Bu çarpıcı park yolu vakasının ortaya çıkışıyla hazırlıkları hızlandırmaya karar verdim. Bunda vakanın sadece ilginç olması değil, benim için kişisel bazı fırsatlar sunuyor olması da etken oldu. Neyse hemen Londra'ya döndüm. Kılık değiştirmeden Baker sokağına gittim. Haliyle Bayan Hudson'ın sinir krizi geçirmesine neden oldum. Ve Mycroft'un odalarımın ve belgelerimin olduğu gibi korunmasını sağladığını gördüm. İşte böyle sevgili Watson. Bugün saat 2'de kendimi eski odamda, eski koltuğumda buldum ve birden karşımdaki koltuğa çok yakışan eski dostum Watson'ı görmek istedim. 10 Nisan akşamı dinlediğim hikaye böyleydi. Bir daha asla göremeyeceğimi düşündüğüm o ince, uzun boylu, sert ve meraklı yüz tarafından anlatılmış olmasa kesinlikle inanamayacağım bir hikaye. Yokluğunda hissettiğim matemi öğrenmişti ve üzüntüsünü sözleriyle değil tavırlarıyla belli ediyordu. ''Üzüntünün en iyi ilacı çalışmaktır sevgili Watson.'' dedi. ''Ve bu gece başarabilirsek bu gezegendeki bir insanın hayatını kurtaracağımız bir iş bekliyor ikimizi.'' Ne kadar yalvardıysam da başka bir şey söylemedi. ''Sabah olmadan çok şey öğreneceksin.'' diye cevap verdi. ''Daha sohbet edeceğimiz üç yıllık bir geçmiş var.'' Saat 9.30'a kadar, yani boş evle ilgili bir sıra dışı maceraya atılacağımız zamana kadar fazla konuşmaya gerek yok. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi. Tam söylediği saatte arabada, yanında oturuyordum. Cebimde tabancam ve kalbimde macera heyecanı vardı. Holmes sert, ciddi ve sessizdi. Sokak lambalarının ışığı sert yüz hatlarına vurdukça kaşlarının düşünceli bir şekilde çatılmış, ince dudaklarının sımsıkı kapalı olduğunu görebiliyordum. Londra'nın karanlık suç dünyasında ne tür bir canavar avlayacağımızı bilmiyordum. Ama usta avcının görüntüsünden tehlikeli bir maceraya atıldığımızı anlayabiliyordum. Fakat bu asık suratın ara sıra gevşeyerek gösterdiği alaycı gülümseme, araştırmamızda az da olsa bir umut ışığı olduğunu gösteriyordu. Ben Baker sokağına gideceğimizi düşünmüştüm ama Holmes arabayı Kevendish meydanının köşesinde durdurdu. Arabadan iner inmez sağına soluna dikkatle bakınmaya başladığını, takip edilmediğinden emin olmak için her sokak köşesine dikkat kesildiğini fark ettim. İzlediğimiz rota çok tuhaftı. Holmes'un Londra'nın ara sokakları hakkındaki bilgisi olağanüstüydü. Aralarından emin adımlarla geçtiği yotlaklar ve ahırların varlığından benim haberim bile olmamıştı o zamana kadar. Sonunda eski ve kasvetli evlerin sıralandığı küçük bir sokaktan geçerek Manchester sokağına, oradan da Belenford sokağına girdik. Burada hızlı dar bir geçide daldı. Issız bir bahçeye açılan ahşap bir kapıyı geçip bir evin arka kapısını anahtarla açtı. Birlikte içeriye girdik ve kapıyı arkamızdan kapattı. İçerisi zifiri karanlıktı ama buranın boş bir ev olduğunu anlamıştım. Çıplak döşeme ayaklarımızın altında gıcırdıyor Uzatmış olduğum elim kağıtlarının döküldüğü bir duvara değiyordu. Konsün soğuk ince parmakları bileğimden tutarak bir kapının üzerinde belli belirsiz bir ışık gördüğüm bir yere gelene kadar beni bir koridor boyunca ilerletti. Burada aniden sağa döndü ve geniş, kare şekilli boş bir odaya daldık. Odanın köşeleri karanlıktı ama ortası dışarıdaki sokak lambalarının ışığıyla hafifçe aydınlanmıştı. Yakınlarda hiç lamba yoktu ve pencere o kadar çok tozlanmıştı ki içeride birbirimizden başka hiçbir şey göremiyorduk. Nerede olduğumuzu biliyor musun? diye fısıldadı. Kesinlikle Baker sokağındayız diye cevap verdim tozlu pencereden dışarıya bakarak. Doğru eski evimizin karşısındaki Camden malikanesindeyiz. Peki neden buradayız? Çünkü buradan çevreyi çok iyi görebiliriz. Şimdi zahmet olmazsa Watson, görünmemeye özellikle dikkat ederek pencereye biraz daha yaklaşmanı ve küçük maceralarımızın birçoğunun başlangıç noktası olan eski dairemize bakmanı rica ediyorum. Bakalım 3 yıl ortalıkta olmamam seni şaşırtma gücümden bir şey kaybettirmiş mi? Öne doğru biraz ilerleyerek karşımdaki o tanıdık pencereye baktım. Bakar bakmaz şaşkınlık içinde sıçradım. Tül kapalıydı ve odada güçlü bir ışık yanıyordu. İçeride oturmuş bir adamın koyu silüeti aydınlık pencereye vuruyordu. Başın duruşuna, köşeli omuzlarına ve keskin hatlarına bakınca kim olduğunu anlamamak mümkün değildi. Yüzü hafifçe pencereye doğru dönüktü ve ortaya dedelerimizin resmetmeyi sevdikleri türden karanlık bir silüet çıkmıştı. Bu Holmes'ün mükemmel bir taklidiydi. O kadar şaşırmıştım ki adamın yanımda durduğundan emin olmak için elimi uzattım. Sarsıla sarsıla kısık sesle gülüyordu. Ne diyorsun? dedi. Yüce Tanrım dedim hayranlıkla harika olmuş. Ne zaman ne de tembellik yok edebilir sonsuz hayal gücümü. dedi. Eserine bakan bir sanatçının neşesi ve gururuyla. Gerçekten de bana benziyor değil mi? Bilmesem sen olduğuna yemin edebilirim. Grenoble'dan Bay Oscar Maynard'a teşekkür borçluyuz. Son birkaç gün bu heykeli yapabilmek için çok uğraştı. Valmumundan bir büst... Gerisini akşam Baker Sokağı'na uğradığımda ben ayarladım. Peki ama bütün bunlar ne için? Çünkü sevgili Watson, bazı insanların aslında başka bir yerde olmama rağmen orada olduğuma inanmaları gerekiyor. Dairenin izlendiğini mi düşünüyorsun? İzlendiğinden eminim. Kim tarafından? Eski düşmanlarım tarafından. Liderleri Reşinbah şelalesinde yatan o sevimli topluluk tarafından. Unutma, benim hala hayatta olduğumu bir tek onlar biliyor. Er ya da geç evime döneceğimi tahmin ediyorlardı. Böylece evi sürekli gözlem altında tutarak sonunda bu sabah geldiğimi gördüler. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü pencereden dışarı baktığımda gözcüğü tanıdım. İşi cinayet işlemek olan ve armonika çalmak konusunda usta olan Parker adında zararsız sayılabilecek bir adam. O umurumda değil ama arkasındaki korkunç adamdan çekinmek için birçok nedenim var. O Moriarty'nin en yakın dostu. Tepeden üstüme kayalar atan adam ve Londra'nın en kurnaz ve tehlikeli suçlusu. Bu gece peşimde olan kişi de o, Watson ve aslında bizim onun peşinde olduğumuzun farkında değil. Dostumun planları yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Bu güvenli noktadan gözcüler gözleniyor, takipçiler takip ediliyordu. Yukarıdaki gölge yem ve biz de avcılardık. Karanlıkta sessizce durup önümüzden aceleyle geçen gölgeleri izledik. Holmes sessiz ve hareketsizdi ama tetikte olduğundan ve önümüzde cereyan eden olayları dikkatle izlediğinden emindim. Soğuk ve gürültülü bir geceydi ve rüzgar uzun sokakta ıslık çalarak esiyordu. Çoğu paltolarına iyice sarılmış birçok insan geçiyordu önümüzden. Birkaç kez bir kişiyi bir defadan fazla görmüş olduğuma dair izlenime kapıldım. Özellikle de sokağın biraz yukarısında... Rüzgardan korunmak istermişçesine bir evin kapısında bekleyen iki adam çekmişti dikkatimi. Dostumun dikkatini onlara yöneltmeye çalıştım ama o sabırsızlıkla bir şeyler mırıldanarak sokağa bakmaya devam etti. Birkaç kere huzursuzlukla ayaklarını ya da parmaklarını duvara vurdu. Kaygılanmaya başladığını, planının beklediği gibi gitmediğini anlamıştım. Sonunda gece yarısına doğru sokak yavaş yavaş boşaldı. Holmes kontrol edilemez bir şekilde odada bir ileri bir geri yürüyordu. Tam bir şeyler söyleyecektim ki gözlerimi aydınlık pencereye çevirdiğimde önceki kadar hayret verici bir görüntüyle karşılaştım. Holmes'ü kolundan tutarak yukarı işaret ettim. Gölge hareket etmiş diye bağırdım. Gölge sokağa artık profilden değil sırtını dönmüş halde bakıyordu. Geçen 3 yıl içinde zekası kadar sert mizacı ve sabırsızlığında da en ufak bir değişme olmamıştı. ''Tabii ki hareket edecek.'' dedi. ''Sence ben oraya hileri olduğu açıkça belli olan bir manken koyup Avrupa'nın en kurnaz adamlarından birinin bu numarayı yutmasını bekleyecek kadar ahmak bir acemi miyim Watson?'' ''İki saattir buradayız.'' Ve Bayan Hudson her 15 dakikada bir, tam 8 kez büstü hareket ettirdi. Önden geldiği için kadının gölgesi görünmüyor. ''Ah.'' Bir an için heyecanla nefesini tuttu. Loş ışıkta başını ileri uzattığında dikkatten kas katı kesildiğini fark ettim. Sokak tamamen boşalmıştı. O iki adam hala dış kapıda saklanıyor olabilirdi. Ama ben artık onları göremiyordum. Ortasındaki karanlık silüetle önümüzde parlayan sarı pencere dışında her yer karanlık ve hareketsizdi. Bu sessizliğin ortasında dostumdan yükselen o bastırılmış heyecan dolu tiz çığlığı tekrar duydum. Ve hemen sonra Holmes beni odanın en karanlık yerine çekerek eliyle ağzımı kapattı. Kolumu kavrayan parmakları titriyordu. Dostumu daha önce hiç böyle görmemiştim. Oysa önümüzdeki karanlık sokak hala ıssız ve hareketsizdi. Ama birden Holmes'un keskin kulaklarıyla çoktan fark ettiği şeyi ben de duydum. Kulaklarıma alçak bir ses gelmişti ve bu ses Baker Sokağı yönünden değil, saklandığımız evin arkasından geliyordu. Bir kapı açılıp kapandı. Hemen koridorda ayak sesleri duyuldu. Aslında sessiz olması gereken ama boş evde her yerde yankılanan ayak sesleri. Holmes duvara dayanınca ben de aynısını yaptım. Elim tabancamın kabzasına uzanmıştı. Karanlıkta belli belirsiz bir silüet gördüm. Açık duran kapının karanlığından daha karanlık bir gölgeydi. Adam bir an kapıda durdu ve sonra büyük bir dikkatle yavaşça odaya girdi. Bu sinsi gölge 3 metre ilerimize kadar yaklaşınca hamlesine karşılık vermeye hazırlandım. Ama aslında bizim varlığımızdan haberi olmadığını anlamam uzun sürmedi. Yanımızdan geçip pencereye yöneldi ve oldukça yumuşak ve sessiz bir şekilde pencereyi hafifçe yukarı kaldırdı. Bir an eğildiğinde tozlu pencereden kurtulan sokağın ışığı adamın yüzünü aydınlattı. Çok heyecanlı görünüyordu. Gözleri yıldız gibi parlıyordu. Yüz hatları ise heyecandan gerilmişti. İnce uzun bir burnu, geniş ve çıplak bir alnı, gür ve kırlaşmış bıyıkları olan yaşlıca bir adamdı. Başındaki opera şapkasını geriye doğru itmişti. Ve öne açık paltosundan Simokin'in içine giydiği beyaz gömleği parlıyordu. Derin ve keskin çizgilerle dolu ince esmer bir yüzü vardı. Elinde bastona benzer bir şey tutuyordu. Ama onu bir an yere bıraktığında metalik bir ses çıkmıştı. Birden paltosunun cebinden bir şey çıkardı ve bir yay ya da vidanın yerine oturması gibi yüksek bir ses çıkana kadar bu nesneyle uğraştı. Dizlerinin üzerinde öne doğru eğilip bütün ağırlığını ve gücünü manivela gibi bir şeye verince yine öncekine benzer bir ses duyuldu. Sonunda tekrar doğrulduğunda elinde garip bir kabzası olan bir çeşit silah tuttuğunu gördüm. Silahın haznesini açıp içine bir şeyler doldurdu ve hazneyi tekrar kapattı. Ardından yere çömelerek namluyu pencerenin açıklığına uzattı. Uzun bıyıklarının kabzaya değdiğini ve nişan alırken gözlerinin parladığını görebiliyordum. Kabzayı omzuna bastırıp namlunun ucundan aydınlık penceredeki siyah gölgeyi görünce memnuniyetle iç geçirdi. Bir an hiç kıpırdamadan durdu ve sonra parmağı tetiğe uzandı. Yüksek sesli garip bir vızıltı ve kırılan camların sesi duyuldu. Holmes o anda nişancının üstüne atılarak adamı yüzüstü yere serdi. Ama o hemen doğrularak inanılmaz bir kuvvetle Holmes'ün boğazına sarıldı. Ben ileri fırlayıp tabancamın kabzasıyla adamın başına vurunca tekrar yere düştü. Üstüne çullanıp onu tutarken dostum tiz bir ıslık öttürdü. Kaldırımda koşuşturmacalar oldu ve daha sonra üniformalı iki polis yanlarında bir müfettiş de ön kapıdan geçip odaya girdi. ''Sen misin Lestrade?'' dedi Holmes. ''Evet Bay Holmes işi ben üstlendim. Sizi yeniden Londra'da görmek çok güzel.'' ''Sanırım biraz gayri resmi yardıma ihtiyacım var. Bir yıl içinde üç faili meçhul cinayet epey fazla Lestrade.'' Ama Mosley vakasında gösterdiğin başarı senin için bile e, yani çok başarılıydın demek istiyorum. Hepimiz ayağa kalktık. İki yanda birer memurun tuttuğu mahkumumuz zorlukla nefes alıyordu. Sokakta birkaç serseri toplanmıştı. Holmes pencereyi ardından da panjurları kapattı. Lestrade iki mum çıkardı. Polis memurları da ellerindeki lambaları yaktı. Nihayet mahkumumuza daha yakından bakabilecektim. Bize bakan bu yüz son derece güçlü ve sinsi hatlara sahipti. Bir düşünürün alnına ve bir zevk düşkününün çenesine sahip olan bu adamın hem doğruya hem de yanlışa sapma eğilimi var gibi görünüyordu. Ama vahşi mavi gözlere, alaycı göz kapaklarına, gaddar ve saldırgan burnuna ve tehdit edici derin çizgili alnına bakıp da doğanın en belirgin tehlike sinyallerini görmemek imkansızdı. Gözü hiçbirimizi görmüyor, doğrudan Holmes'un yüzüne bakıyordu. Yüzünde nefret kadar şaşkınlık da okunuyordu. ''Seni alçak!'' diye homurdanıp duruyordu. ''Seni kurnaz alçak!'' ''Ah albay!'' dedi Holmes, bozulmuş yakasını düzeltirken. ''O eski oyunda ne derler bilirsiniz. Bütün yolculuklar aşıkların buluşmasıyla biter. Sanırım Reşinbah şelalesindeki o kayalıkta bana yaptığınız iyilikten bu yana görüşemedik.'' Albay kendinden geçmiş bir halde dostuma bakmaya devam ediyordu. Seni kurnaz adi alçak deyip duruyordu. Sizi daha tanıştırmadım dedi Holmes. Baylar bu Albay Sebastian Moran bir zamanlar majestelerinin Hindistan ordusunda yer almış Doğu İmparatorluğumuzun en seçkin simalarından biridir. Sanırım sizin kaplan çuvalı hala rakipsizdir demekle yanılmam değil mi albay? Yaşlı adam hiçbir şey demeden dostuma bakmayı sürdürdü. Vahşi gözleri ve sert bıyıklarıyla bir kaplana benziyordu. ''Basit taktiklerimin sizin gibi yaşlı bir Şikari'yi alt etmesi hayret verici.'' dedi Horns. ''Siz de bilirsiniz. Küçük bir çocuğu bir ağaca bağlayıp silahınızla ağaçta gizlenerek kaplanın yemeğe gelmesini bekleyen siz değil miydiniz? Bu boş ev benim ağacım ve siz de kaplanımsınız.'' ''Başka kaplanların da gelmesi ya da küçük de olsa hedefi vuramama ihtimaline karşı yanınızda başka silahlar da bulundururdunuz değil mi?'' ''Bunlar da'' dedi etrafı göstererek ''Benim diğer silahlarım. Benzerlik kusursuz.'' Albay Moran hiddetle homurdanarak ileri atıldı ama memurlar onu tuttu. Yüzünde korkunç bir öfke belirmişti. ''Ama bana bir küçük sürpriz yaşattığınızı itiraf etmek zorundayım'' dedi Horns. Sizin de bu boş evi ve bu ön pencereyi kullanabileceğinizi düşünmemiştim. Dostum Lestrade ve saygıdeğer adamları sizi beklerken işinizi sokakta halledebileceğinizi sanmıştım. Ama bunun dışında her şey istediğim gibi gitti. Albay Moran Lestrade'e döndü. Beni tutuklamak için sebepleriniz olabilir de olmayabilir de dedi. Ama bu adamın alaylarına maruz kalmamı gerektirecek hiçbir sebep göremiyorum. Eğer kanunun ellerindeysem her şeyi yasal yollardan halledin. ''Evet, bu çok mantıklı.'' dedi Lestrade. ''Gitmeden önce söylemek istediğiniz başka bir şey var mı, Bay Holmes?'' Holmes yerden havalı tüfeği alıp mekanizmasını incelemeye başladı. ''Hayranlık uyandıracak benzersiz bir silah.'' dedi. ''Sessiz ve inanılmaz derecede güçlü.'' ''Kör Alman mekanikçi Von Herder'in bunu Profesör Moriarty için yaptığını biliyorum. Bunun varlığından yıllardır haberim vardı ama elime alma fırsatım olmamıştı. Bunu ve mermilerini sana emanet ediyorum Lestrade.'' ''Onlara iyi bakacağımızdan şüpheniz olmasın Bay Holmes'' dedi Lestrade kapıya yönelirken. ''Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı?'' ''Sadece nasıl bir suçlamada bulunacağınızı öğrenmek istiyorum.'' ''Suçlama mı bayım?'' ''Ee tabii ki Bay Holmes'ı öldürmeye teşebbüs.'' ''Olmadı Lestrade. Bu meseleye karışmak istemiyorum. Bu çarpıcı tutuklamanın bütün övgüleri sadece sana ait olmalı.'' ''Evet Lestrade seni kutlarım. Her zamanki kurnazlığın ve cesaretinle onu yakalamayı başardın.'' ''Onu yakaladın mı?'' İyi ama kimi yakaladın Bay Holmes? Bütün polis kuvvetlerinin harıl harıl aradığı adamı. Sayın Ronald Ederi, geçen ayın 30'unda park yolu 427 numaradaki evin 2. katının ön penceresinden havalı tüfekle vuran Albay Sebastian Moran. Asıl suçlama bu, Lestrade. Peki ara Watson, kırık pencereden giren soğuk havaya dayanabilirsen seni yarım saatliğine çalışma odamda birer pro içip bu meseleyi konuşmaya davet ediyorum. Eski odalarımız, Microsoft Holmes ve Bayan Hudson'ın gösterdiği ilgi sayesinde hiç değişmeden kalmıştı. Evet, içeri girdiğimde odanın alışılmadık derecede derli toplu olduğu gözümden kaçmadı. Ama eski hatıralar hala yerli yerindeydi. Kimya köşesi ve asit lekeli tezgah duruyordu. Yukarıdaki bir rafta birçok insanın zevkle yakacağı ıvır zıvır kitaplar ve referans kaynaklar bulunuyordu. Çevreye göz gezdirdiğimde çizimleri, keman kılıfını, pipoluğu gördüm. Hatta içine tütün konulan acem terlikleri bile duruyordu. Odada bizi bekleyen iki kişi vardı. Biri içeri girer girmez bize sarılan bayan Hudson ve diğeri de bu akşamki macerada çok önemli bir rol oynayan garip bir üst. Bu balmumu heykel hayranlık uyandıracak derecede iyi yapılmıştı. Bir sehpaya oturtulmuş üstüne de Holmes'un eski kıyafetlerinden biri geçirilmişti. Ve sokaktan bakıldığında verilen izlenim mükemmel olmuştu. Umarım bütün önlemlere dikkat etmişsinizdir Bayan Hudson, dedi Holmes. Söylediğiniz gibi hep dizlerimin üstünde sürünerek yaklaştım beyefendi. Mükemmel, çok iyi iş başardınız. Peki merminin nereye gittiğini gördünüz mü? Evet efendim, korkarım güzel heykelinizi berbat etti. Çünkü tam da kafasından geçip duvara çarptı. Onu yerde halıda buldum, işte burada. Holmes mermiyi bana uzattı. Gördüğün gibi yumuşak bir tabanca mermisi Watson. Tam bir deha ürünü. Kim bir havalı tüfekten böyle bir şeyle ateş edilmesini bekler ki? Pekala Bayan Hudson, yardımınız için çok teşekkür ederim. Hadi Watson, seni eski koltuğunda görmek istiyorum. Çünkü seninle konuşmak istediğim birkaç önemli şey var. Eski püskü paltosunu çıkarıp heykelin üstündeki gri renkli elbiseyi giydikten sonra eski Holmes olmuştu yine. Yaşlı Şikari'nin sinirleri ve gözleri eskisi gibi sağlanmış, dedi gülerek, heykelin parçalanmış alnını incelerken. Tam başın arkasından girip beyni dağıtacak şekilde nişan alınmış. O Hindistan'ın en iyi nişancısıydı. Londra'da ondan iyisi zor bulunur. Adını hiç duymuş muydun? Hayır duymadım. Peki, peki. Şöhret böyledir işte. Ama yanlış hatırlamıyorsam, yüzyılımızın en büyük dehalarından biri olan Profesör James Moriarty'nin adını da duymamıştım. Şuradaki raftan biyografi defterimi verebilir misin? koltuğunda arkasına yaslanıp purosundan dumanlar savurarak sayfaları ağır ağır çevirmeye başladı. "M'deki koleksiyonum gayet iyidir," dedi. "Moriarty'nin kendisi bile yeterdi. Ama bak, Zehirci Morgan, Korkunç Meridep ve Charing Cross'taki bekleme salonunda sol köpek dişimi kıran Matthew's da burada. Ve tabii ki son olarak bu geceki dostumuz da var." Defteri bana uzattı. Okumaya başladım. "Moran, Sebastian, Albay, işsiz" İlk Bangalore yerleşimcilerinden. 1840 Londra doğumlu. İngiltere'nin İran Büyükelçiliğini de yapmış olan Sir Augustus Moran, C.B.'nin oğlu. Eton ve Oxford'da eğitim görmüş. Jovaki Harekatı'nda, Afgan Harekatı'nda, Karasyap, Şerpur ve Kabil'de hizmet vermiş. Batı Himalayaların Av Hayvanları, 1881 ve Ormanda 3 Ay, 1884 kitaplarının yazarı. Adresi Conduit Sokağı, Kulüpler, Anglo-Hind Tankerville, Bagatelle Oyun Kulübü. Kenara da Holmes'un el yazısıyla şu not düşülmüş: Londra'nın en tehlikeli ikinci adamı. Bu çok şaşırtıcı dedim defteri uzatırken. Adamın geçmişi onurlu bir askerinkine layık. Haklısın diye cevap verdi Holmes. Bir noktaya kadar öyleymiş. Çelik gibi sinirleri varmış. Hindistan'da yaralı bir kaplanın peşine düşüşü hala anlatılır. Bazı ağaçlar vardır Watson. Belirli bir yüksekliğe çıktıktan sonra bazı tuhaflıklar göstermeye başlarlar. Bunu çoğu zaman insanlarda da görebilirsin. Benim bir teorime göre bireyler gelişimleri sırasında atalarına benzerlikler gösterirler. Bu yüzden doğruya ya da yanlışa sapma bazı durumlarda tamamen atalarının çizgisinden gider. Kişi böylece kendi aile geçmişini temsil eder. Biraz hayalci göründüğü kesin. Üsünde fazla ısrar edecek değilim. Sebebi ne olursa olsun Albay Moran yanlışı seçmiş. Açıkça bir skandala yol açmadıysa da Hindistan ona dar gelmiş. Emekli olup Londra'ya dönünce de yine kötülüğüyle ün salmış. Tam bu sıralar Profesör Moriarty onu bulmuş ve Albay ona bir süre yardım etmiş. Moriarty ona daima cömert davranmış ve sıradan hiçbir suçlunun başaramayacağı birinci sınıf birkaç işte onu kullanmış. Lauderli Bayan Stavart'ın 1887'deki ölemini hatırlar mısın? Hatırlamıyor musun? Neyse o işin arkasında Mora'nın olduğuna eminim ama hiçbir şey kanıtlanamadı. Albay o kadar iyi gizlenmişti ki Moriarty çetesinin dağılmış olmasına rağmen onu tespit edememiştik. O sıralar senin kaldığın yere geldiğimde havalı tüfeklerden korkup panjurları kapattığımı hatırlıyor musun? Herhalde o zaman abarttığımı düşünmüştün ama ben ne yaptığımı çok iyi biliyordum. Çünkü o olağanüstü silahı ve arkasındaki nişancıyı çok iyi tanıyordum. İsviçre'de bizim Moriarty ile birlikte takip eden ve Rechenbach'taki o kayalıkta bana zorlu dakikalar yaşatan da oydu. Fransa'dayken bu adamın izini bulmak için gazeteleri dikkatle takip ettiğime emin olabilirsin. O Londra'da serbestken benim hayatımın bir anlamı olamazdı. Gece gündüz gölgesi üzerimde olacak ve er ya da geç bir fırsatını bulacaktı. Peki ne yapabilirdim? Onu vuramazdım çünkü o zaman benzan altında gelebilirdim. Kanuna başvurmanın da yararı yoktu. Onu çılgın bir şüpheliden ileriye götüremezdim. Yani sonuçta yapabileceğim bir şey yok gibi görünüyordu. Ama er geç onu elime geçireceğimi bilerek suç haberlerini takip etmeye devam ettim. Ve sonunda da ortaya Ronald Edeyer'in ölümü çıktı. Fırsat ayağıma gelmişti. Benim bildiklerimi bilen biri için bunu yapanın Albay Moran olduğu açıktı. Delikanlıyla kağıt oynamış. Kulüpten evine kadar takip etmiş ve onu açık pencereden vurmuştu. Buna hiç şüphe yoktu. Bulunan mermiler bile yağlı organı boynuna geçirmeye yeter. Bunun üzerine hemen Londra'ya geldim. Gözcüye göründüm ki o geldiğimi albaya hemen haber verecekti tabi. Bu ani geri dönüşümün işlediği suçla bağlantısını fark edip paniğe kapılmaması beklenemezdi. Beni bir an önce ortadan kaldırmaya çalışacağına ve bunun içinde o ölümcül silahı kullanacağına emindim. Onun için pencereye mükemmel bir yem koydum ve ihtiyaç olabileceğini tahmin ederek polise haber verdim. Bu arada Watson kapıya sığınmış, gözünden kaçmayan o adamlar polisti. Neyse gözlem için uygun olduğuna inandığım bir yer seçtim ve beklemeye koyuldum. Saldırı için aynı yeri seçeceği aklımın ucundan bile geçmemişti doğrusu. Pekala sevgili Watson. Açıklamam gereken başka bir şey kaldı mı? Evet dedim. Albay Moran'ın Ronald Edeir'i öldürmesinin amacı neydi söylemedin. Ah sevgili dostum, işte o noktada en mantıklı zihnin bile hataya düşebileceği tahminler dünyasına giriyoruz. Herkes var olan kanıtlara dayanarak kendi hipotezini geliştirebilir ve seninki de en az benimki kadar doğru olabilir. Senin de bir tahminin var ama değil mi? Sanırım gerçekleri açıklamak zor değil. Albay Moran ve genç Edeir'in, Birlikte önemli miktarlarda para kazandıkları kanıtlarla tespit edildi. Moran şüphesiz hile yapmış olmalı. Bu huyunu zaten biliyordum. Bence cinayet günü Edehir, Moran'ın hile yaptığını anladı. Büyük bir ihtimalle onunla özel olarak konuşarak kulüpten ayrılıp bir daha kağıt oynamayacağına söz vermediği takdirde bunu herkese anlatacağını söyledi. Edehir gibi genç bir adamın kendinden çok yaşlı birini teşhir ederek çirkin bir skandal yaratmak istediğini sanmıyorum. Bence dediğim gibi davrandı. Kulüpten ayrılmak, hileyle kazandığı kağıt oyunlarıyla geçinen moranın sonu olurdu. Bunun üzerine o sırada ortağının hileli oyunuyla kazandığı paranın ne kadarını geri vermesi gerektiğini hesaplamakla meşgul olan Edir'i öldürdü. Edir, evin hanımları içeri girip de o paralar ve isimlerle ne yaptığını sorar diye kapıyı kilitlemişti. Sence de mantıklı değil mi? Gerçeği gördüğüne hiç şüphem yok. Bunun kabul edilip edilmeyeceğini mahkemede göreceğiz. Bu arada Albay Moran bizi daha fazla rahatsız edemeyecek. Meşhur Von Herder havalı tüfeği Scotland Yard Müzesi'ni süsleyecek ve Bay Sherlock Holmes yaşamını Londra'nın her zaman bolca sunduğu karmaşık hayatın küçük sorunlarını araştırmaya yeniden adayabilecek.